Bölüm 12 Ömrün sonlarına doğru iyilikleri arttırmaya teşvik Onlar cehennemde Rabbimiz bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. O zaman onlara şöyle cevap verilir. Size düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar Uzun bir ömür vermedik mi? Ve üstelik, Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse, Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini, Şimdi tadın bakalım. Zalimler, Hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. 35- Fatır 37 Hadis 112 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah, 60 yıl ömür verdiği kişiye, yapamadığı kulluk için, mazeret beyan etmek isteyenlerin mazeretlerini reddeder. Hadis 113 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer, Allah ondan razı olsun, Bedir Harbi'ne iştirak etmiş, yaşlı sahabilerle beraber, beni de istişare meclisine dahil etti. Bunlardan birisi, kendi kendine içerledi ve hazret Ömer'e, ''Bu çocuk neden bizimle beraber her meclise giriyor? Oysa bizim onun yaşında oğullarımız var.'' dedi. Ömer, Allah ondan razı olsun, bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Sonunda günlerden bir gün, hazret Ömer beni çağırdı. Onlarla beraber, meclisini aldı. Bana öyle geliyor ki, o gün beni onlara, toplantılarda bulunmamın gerekliliğini ispat etmek istiyordu. Sahabilerin hepsine birden, Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde diye başlayan, Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Bir kısmı, yardım görüp, fetih gerçekleşince, Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunduk, dedi. Kimi de hiç yorum yapmadı. hazret Ömer bana hitaben, ''Ey İbni Abbas, sen de mi böyle düşünüyorsun?'' dedi. Ben, ''Hayır.'' dedim. Peki ne diyorsun? diye sordu. Ben de, bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir. Allah'ın yardımı ve fethi sana gelince, ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlanma dile. Çünkü o tevveleri kabul edendir. Buyruluyor dedim. Bunun üzerine Hazret Ömer, ben de bu sureden senin verdiğin anlamdan başka bir anlam bilmiyorum. Dedi. Hadis 114. Aİşe, Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir. Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazın rüku ve secdelerinde ey Rabbimiz seni tüm noksanlardan tenzih eder sana hamd ederim beni bağışla derdi. Yine Buhari ve Müslim'in Ayşe'den Allah ondan razı olsun bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdelerde "Allah'ım, seni noksanlardan tenzih eder, sana ham dederiz. Bizi bağışla." Bunu çok tekrarlamaya başladı. Kur'an'da emredilenleri yapardı. Müslimin değişik bir rivayetinde şöyle denilmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ım seni noksanlardan tenzih ederiz Allah'ım sana ham dederiz bağışlamanı diler tövbe ederim duasını sık sık tekrar ederdi Hazreti Ayşe Allah ondan razı olsun diyor ki ey Allah'ın resulü görüyorum ki Yeni bir takım kelimelerle Allah'a dua ediyorsun. Bunlar nedir? Dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Ümmetim ve benim için bir işaret, Tesbit ve tayin edilmiştir. Onu gördüğüm zaman, Bu kelimeleri söylemem emredilmiştir. Bu da, Nasr suresidir. Buyurdu. Yine, Müslim'in değişik bir rivayetinde şöyle geçer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım sana hamd eder ve seni noksanlardan tenzih ederiz. Bağışlanma diler, tövbe ederim. Sözlerini sık sık söyler olmuştu. Hazreti Ayşe bu sözleri çok sık söylüyorsun deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rabbim ümmetim için de bir alamet göreceğimi bildirdi. Onu gördüğümden bu yana sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullah ve etûb ileyh sözünü çok söylerim dedi. Ben o alameti Mekke'nin fethine işaret eden Allah'ın yardımı ulaşıp fetih gerçekleşince ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir. Mealindeki Nasr suresinde gördüm buyurdu. Hadis 115 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah, vahyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önceye kadar indirdi. Öyle ki, vahyin çok geldiği bir anda, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadis 116 Cabir İbn Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kul ölmeden önceki hali üzere diriltilir.